822. konu, Ammar ile Muaz'ın az konuşmaları ve Hazreti Ebu Bekir'in dilini kınaması, Halit bin Nübeer şöyle diyor, Ammar bin Yasir çok az konuşur daima hüzünlü görünürdü, konuştuğu zaman da bunun konusu Allah Teala'nın insanı belalarla imtihan etmesi ve azabından yine ona sığınmak olurdu. Ebu İdris el-Havlani şöyle anlatıyor, bir gün Şam Mescidine girmiştim. Orada çok az konuşan ve konuşunca da parlak dişleri görülen birisi oturuyordu, bir şeyde ihtilafa düşen halk ona giderek danışıyorlar ve fikirlerine tabi oluyorlardı, onun kim olduğunu sordum, Muaz bin Cebel ismindeki sahabidir, dediler.